Kırsaldaki merkez ofisi olarak da kullanılan Çamtepe Yaşam Okulu'nu konuşuyoruz bugün. Buğday Derneği'nin kurucu üyesi Güneş'in Aydemir'le. Hoş Hı. geldin Güneş'in. Merhaba. Çamtepe'de neler oluyor? <gülüyor> Magazin haberi gibi. <gülüyor> Çok değişik şeyler oluyor. Çamtepe konusunu güncelleyelim biraz. Ara verdik çünkü bir sene kadar. Hatta iki sene diyebiliriz. Buğday'ın kırsal ofisi... Ee, hem doğru hem yani tam da verimli olarak kullanmıyor buğday aslında Çamtepe'yi ee, Ama Çamtepe işte yapılış amacı olarak herkesi bir araya getiren buluşturan e, bir yapı ee, Bir tohum vakfı kurmuştuk bir tohum vakfına ait bir yapı ee, Orada işte yaşam okullarını yapıyorduk bilen bilir bir buçuk sene kadar ara verdik. Ve son dönemde bir tane kamp yaptık gençlere yönelik olarak. En diyebileceğim hani böyle güzel haber. Bir hafta süren, kırsala geçiş yapmaya niyet eden, kırsalda bir gün yaşamayı düşünen, bunun için fırsat kollayan, hı hı. genç insanlara, 18-28 yaş arası kırsalda yaşam nasıl bir şey? Şehirden Kırsal'a göç edince nelerle karşı karşıya kalıyoruz, hangi konuları bilmemiz lazım, nasıl bir çerçevede ele alıyoruz bu işi bunları anlattığımız ve pratiklerini de yerinde yaşattığımız bir, bir hafta geçirdik. 22 kişiyle ben kendi adıma çok umutlu oldum. Yani o jenerasyon 20'li yaşlar tam böyle işte okuldan mezun olup hayata atılmak. Ee, üzeri olunan bir yaş e, grubu ve e, aslında bir yandan da hayat seni çağırıyor yani gitmek istiyorsun hayatın en hızlı yaşandığı en hızlı yaşandı ve öyle de yaşanması gerektiği Hı -hı. bir zaman ee, enteresan şekilde o yaşlarda alınan kararlar da aslında geri kalan kısmını belirliyor hayatın evet. <gülüyor> o nedenle e, önemli bir e, yaş dönemi olduğunu düşünüyorum kendi adıma ve o yaş Gülşehir'in de grubunda olan insanlarla da, gençlerle de, bize göre daha gençlerle de çok iyi bir vakit geçirdik. Yani çok hoşuma gitti bulundukları haldeyim. O anlamda ekip olarak bir enerji dolduk. Kendi bilgilerimiz, deneyimlerimiz bunları paylaştığımız bir hafta oldu. Konuların hepsi birbirini tamamladı. Yakınlarda yaşayan arkadaşlarımız gelip... Konu paylaşımına destek oldular. Orada e, kalabalığız da aslında. Hı hı. Yani hemen hemen her konuda çalışan uzmanı diyebileceğimiz, usta diyebileceğimiz insanlar da var etrafımızda. Onları da bir şekilde işin içine kattık. Böyle bir Gençlik programı Şeyi merak ettim bu programa katılan kişileri seçerken dikkat ettiğiniz e, temel şeyler var mı mesela şu şu şartlar ya da Evet bir özellikler. niyet mektubu istemiştik zaten hı hı. E, Yani duyurusunu e, yaptıktan çok kısa bir süre sonra kontenjan doldu hı hı. E, ve başvuruların yarısını elemek zorunda kaldık ve o eleme sırasında tabii e, bir takım kriterler oluşturduk kendimizce Bunlardan bir tanesi açık bir şekilde kırsalda yaşamayı kendisine bir hedef olarak hedefleri arasına koyar, koymuş. Bunu tanımlayanlar oldu öncelikli olarak. Bir diğer şey, kriter olabildiğince genç olması. Çünkü bir yandan da işte bizim oralarda çiftlik kurmak isteyen, bu tür örnekleri çoğaltmak isteyen insanların ...da sürdürülebilirliğini sağlamak için aslında bir e, çağrıydı bu. E, belli bir konuda kendini geliştirmeye açmış, işte e, tecrübe kazanmak yönünde cesaret sorunu olmayan... E, ...bunları niyet mektubundan anlayabiliyorsunuz. E, belli konularda becerikli olan, çünkü kırsalda gerçekten el becerisi... Fiziksel güç. fiziksel güç, fiziksel el becerisi, işte belli konular bütüncül düşünebilme. Hı hı. Bunlar çok önemli konular. Ve e, bu konuları üzerinde düşünmüş olduğunu da niyet mektubundan anlayabiliyorduk. Böyle bir eleme yaptık. E, ve işte evet yarısı e, katıldı. O güzel bir etkinlikti. E, bunları devam ettireceğiz. Gençler ve çocuklara yönelik etkinlikleri hatta yani mümkün olduğu kadar... ...ücretsiz şekilde yapmaya... ...sunmaya gayret edeceğiz. Hı hı. Şey de merak ettim... <gülüyor> ...yani bu etkinlikler kesinlikle... ...devam eder ama gençlerin öğrendiklerinin... sıra bir de sizin de tecrübe... ...ettikleriniz olmuştur muhtemelen. Hani çok evet. tahmin etmediğiniz ama... ...o sırada karşılaştığınız var. Öyle bir deneyim. E, Valla aslında... ...birazcık dediğim gibi... ...kendimizi de denemek gibi oldu bu. E, ve bir yandan da... ...böyle... E, Ciddi anlamda bu, bu konuda tecrübelendiğimizi de fark ettik. Ee, hem tecrübe, hem o tecrübenin dolaştığı a, e, o insanlar, insanlara ulaşma e, ve hani böyle bir programda ki bu bir giriş programıydı. Beş ayrı konusu vardı her gün. E, bunlardan bir tanesi işte doğa, doğayı anlama, e, Doğa nasıl çalışır insan, doğan içinde ne yapmaktadır. Hı hı. Yani bir böyle hani Mevcut durumu bir görmek bu açıdan. Kırsal dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Nasıl bir bakış açısı geliştirmemiz lazım? Onların böyle karşılıklı tartışıldığı bir ilk günle başladık. Ondan sonra yavaş yavaş işte barınak yapma. Barınak yapma teknikleri, işte birazcık marangozluk pratik anlamda. Her dersinde pratiği vardı büyük oranda. Ondan sonra toprak konusunu konuştuk. Toprak ne demektir? Nasıl iyileştirilir? Kompost yaptık beraber. Orada bir sıcak kompost başlattık. İşte bir bitki tarhı e, yaptık. Yaptılar. inşa ettiler. <gülüyor> o yükseltilmiş yatak dediğimiz şeyi. Çamtepe'de tabii her şey çok minyatür e, hı hı. oluyor. A, arkasından barınaktan sonra şey e, topraktan sonra tohum konusu. işte üretim vesaire. Bunu nasıl yapacağız? Pratik şeyleri tabii bu arada bütün konular tartışılırken yani toplumsal ekolojik toplumsal kültürel politik bütün bu süreçlerde tartışıldı konuşuldu ne zordur ne kolaydır bunlar konuşuldu ve her dersinde içerisinde işte dediğim gibi pratik anlamda toprakla uğraşma kazma kürek işte Çekiç Keser vesaire bunlar da e, kullanıldı Bir de yan etkinlik olarak Aslında işte mutfakta sürekli Bir yemek pişti e, Ve mutfak ekipleri dönüşümlü olarak Herkes bu şeye katıldı Ve mutfakta da aslında Çok güzel e, dönüştürme Teknikleri öğrendiler Eee Eee nasıl kış hazırlığı yapılır Hı -hı. işte pestil yaptılar beraber ondan sonra meyve püresi yaptılar işte sarma sardılar <gülüyor> ee, hatta çok güzel bir hikaye orada şöyle e, bu yani mutfak konusunda bize yardımcı olan arkadaşımız Sevgi e, o yanında böyle sarma yapraklar getirmiş e, yemek olarak sarma yapılacak işte kuruldu herkes böyle bir yandan yapıyor bir yandan sohbet ediyor. <gülüyor> Sevgi de şeyi anlattı dedi ki yani bu şu an yaptığımız yemek için hiç para harcanmadı. <gülüyor> Nasıl e, harcanmadı? İşte asmayı asmadan topladık yaprağı ondan sonra içindeki işte pirinç bulgur neyse takas yoluyla gelmiş. İşte bilmem bir başka bir çeşnisi e, hediye olarak gelmiş. Başka bir tanesi yarılıkçıdan gelmiş. Hiç paranın karışmadığı, <gülüyor> dönmediği. dönmediği bir son derece doyurucu bir yemek. Bu tür şeyler edebiyat yapılacağı zaman çok güzel malzemeler Hı -hı. aslında. Bunun üstüne makale yazarsın, Tabii. güzel yazı yazarsın, hikayeyi anlatırsın vesaire. Ama gerçeğinin içinde olmak, bunun gerçekleşebilir olduğunu görmek çok özel deneyimler diye düşünüyorum. Buna benzer birçok şey yaşadık. Hı hı. Ee, Şehir hayatındaki <gülüyor> gençlerin Kırsal'dan beklentisi ne? Yani ümidi ne daha doğrusu? Sen yani orada ne hayal ediyorlar? Valla aslında ee, bu romantik, yani, romantik <gülüyor> bir düş mü yoksa <gülüyor> hani e, gerçekten orada karşılaşacakları zorlukları da bilerek mi e, bu hayalin ve hedefin peşine düşüyorlar? E, Valla yani aslında tabii işte doğaya yakın yaşamak. Öyle ile birlikte işte güzel gıdalar yetiştirmek Onların ya da üretiminde yer almak ee, Açık fikirli insanlarla bir arada olmak Yani çok çeşitli sebepleri olabilir hı hı. Bu sebeplerin hangisinin ağır bastığını Bilmiyor da olabilirler Muhtemelen bilmiyorlardır Yani ben o yaştayken <gülüyor> bilmiyordum açıkçası Hala da çok biliyorum sayılmaz ama ee, Bir yandan da aslında şey Bakıyorlar Yani öyle çok hani Kafasına gözüne yara bura bura gitme niyeti yok. Yani Hı -hı. bir yandan bir bakma, kendi deneyimleme, de. evet. bir kendilerini görme neresinde yer alacak. Tabii kırsal ve şehir ilişkisini de e, şey yaptık konuştuk. E, topluluk başlığı altında son gün yaptığımız bir e, bölüm vardı. Ve o, o orada esasında hani şöyle bir durum da var. Yani doğanın korunması, doğayla uyumlu yaşam vesaire hani gerçekten bunlar hep insanın derdi. Yani evet. doğanın derdi değil. <gülüyor> <gülüyor> Doğayı yok ediyor olsak bile aslında e, doğa e, bir mekanizma yani o kendi kendini yeniden üretecek illaki. E, önemli olan insan <gülüyor> burada <gülüyor> tamamen insani bir bakış açısıyla söylüyorum bütün bunları. Yani bitkenle çekik düzen vermesi, Ayağına denk alması, işte bir anlaması, bir barışması falan gerekiyor ya pek çok şeyle. E, o anlamda. E, ona da hizmet eden bir program. Evet. İnsan kendinden önce o derdi yaratıyor. Sonra o derde deva arıyor. Arıyor evet. Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim. Evet. Ardından tekrar devam edelim. مش هسمح لك تقذي مشاعري أو تتسلق بسرقة كتير مش هسمح لك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير مش هسمح لك تقذي مشاعري أو تتسلق بسرتي كتير مش هاسمح تبقى كرامتي رخيص 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da, NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Güneşin Çam Çamtepe Yaşam Merkezi'ni konuşuyoruz. Gençleri konuştuk. Bir de Çamtepe'de çocuklarla ilgili de bir sürü etkinlik oluyor, bir sürü eğitim oluyor ve hatta bir oyun grubunuz var Çamtepe'de sürekli olan. Evet, evet. Onlardan da biraz bahsedelim. Çocuğa nasıl dokunuyoruz? Evet, bu, bu sene ikinci senesi Çamtepe'nin öğretim süresi içerisinde yani Eylül'de açılıp işte Mayıs Haziran gibi biten bir sürede kışın sonbaharda ve ilkbaharda Çamtepe'de bir oyun grubu var. Bu aslında bizim orada işte zaman içerisinde yerleşmiş, dışarıdan gelip işte yerleşmiş ve orada kendi başına yaşayan arkadaşlarımızın çocukları olduğu yıllar içerisinde tabii. Bu kırsala geçiş sürecinde bu tür... Yan kurumların da oluşması gerekiyor yani kurum derken tırnak içinde söylüyorum üretimlerin sadece gıda üretimi değil hatta sadece gıda üretimi hiç değil yani öyle söyleyeyim e, sosyal üretim e, bir araya gelip insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayacakları şeyler e, çocuklar olunca tabii bu bir aslında e, yani tek başına işte şehirde çocuk büyüten insanları görüyoruz. Evet. Yani bir süre çocuk çocuklara çocuklar gerekiyor. Beraber öğreniyorlar. Oynayarak öğreniyorlar. Ee, bu aileler bir araya geldi. Yani yıllardır geliyorlar zaten. Bu Çamtepe ile başlamış bir süreç değil. Ee, yıllardır bir araya gelip çeşitli oyun etkinlikleri düzenlediler bu insanlar. Ee, geçen seneden itibaren Çamtepe'de e, yaptılar. Bir öğretmenleri var. Ee, onlarla işte bir yapılandırılmış oyun e, grubu diyoruz biz buna e, etkinliklerde bulunuyorlar Bunlar okul öncesi çocuklar hı hı. E, daha henüz okula başlamadılar e, Önümüzdeki sene başlayacak e, En azından okula başlarkene kadar e, olan süreci işte doğayı doğanın mekanizmasını Çamtepe gibi bir yerde e, okul olarak benimsedikleri e, mekan olarak benimsedikleri bir yerde geçirmelerini sağlıyoruz ee, bu da bizim herhangi bir maddi ilişkimizin olmadığı bir e, etkinlik. Tamamen kendileri. Biz sadece mekan olarak Çamtepe'yi sunuyoruz. Böyle bir. Peki diğer okullardan. Farkı ne yani daha değişik olan ne? Değişik olan... Oku, okul gibi mi gerçekten? Aslında öğret, yani bir şeyin öğretildiği bir yer değil. Hı hı. Yani okullarda genellikle öğretim evet. var ya. Yani bakınız doğru budur. Böyle bir şey değil. Ee, zaten öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum. Yani ben bütün gittiğim okullardaki bilgileri unuttum mesela. Yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Ee, daha çok deneyimleme üzerine... Deneyimlenecek alanları gösterme üzerine. Hı hı. Orada işte güvenli bir şekilde gösterme. Yani hı hı. düşmesin kolunu bacağını kırmasın. Ama deneyimini yaşasın. Ve bunun içerisinde işte Çamtepe'nin binası. Oranın akustiği. Oradaki içindeki malzemeler. işte etrafındaki küçük koru. Etrafındaki incir ağaçları. Şunlar bunlar. Doğa yürüyüşleri. Hı hı. Bunlar. E, konu olarak giriyor evet. Peki ilerleyen zamanda Çamtepe'de neler olacak Devam edeceksiniz eğitimlere Edeceğiz şimdi kış dönemi zaten Bu oyun grubu Hı -hı. E, hafta içi Hemen hemen her gün kullanıyor e, oluyor e, Onun dışında Çamtepe Aslında dedim ya bir buluşma merkezi gibi Ve e, Bazı toplulukların da e, Yıllık buluşmalarını Yaptıkları Hı -hı. bir yer oldu aslında Bunlardan bir tanesi Yeşil Gazete Hı -hı. Yeşil Gazete yıllık toplantılarını Çamtepe'de yapıyor Son 4 senedir sanırım Bu senede işte Eylül ayının ortasında olacak Bu biraz büyük bir buluşma olacak Yeşil Gazete'ye emek veren hemen hemen herkesin çağrıldığı Hı -hı. bir Organizasyon 2 e, gün kadar sürecek e, Ondan sonra Buğday ekibi geliyor <gülüyor> Buğday derneği de kendi içinde Toplanıyor tabi Biz gidiyoruz <gülüyor> Evet Ondan sonra Buğday Derneği gibi geliyor Eylül'de. Ee, arkasından Ekim'de e, bir e, etkinlik olacak. Bir etkinliğe sahipliği yapacak. Eko yoga diye onun da e, duyurularını Yapacağız. Bu arada duyuruları yapmak için Çamtepe'nin bir Instagram ya da sosyal medya hesabı var mı? Aslında Varsa, yok. Oh, yok Yani hmm. sadece Facebook'ta bir grubu var Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültürü Merkezi Çamtepe diye Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültürü Merkezi Evet o, o gruptan duyuruyoruz Biz zaten ee, buğdaydan da duyuruyoruz Evet <gülüyor> yani şey e, bir web sitemiz yok e, Instagram hesabımız da yok Olacak herhalde hı hı. yani bu gidişle evet. olabilir. E, ama Facebook e, oradan duyuruluyor gerçekten. E, onun dışında e, kışın, geçen kışta yaptık bunu. Hafta sonları okulun olmadığı zamanlarda e, annelerin babalarının da katıldığı bir günlük, yarım günlük etkinlikler. E, onlar yapılacak, onlar planlanıyor. Ve önümüzdeki seneyi de 3 aşağı ve yukarı programladık. Onu da gene e, duyuracağız. Evet. Çok teşekkür ederim Güneş'in. Caydir. Bize Çamtepe'yle ile ilgili bu kadar güzel şeyler anlattığın için. Her zaman. Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam programında Çamtepe Eğitim Merkezi'ni Güneşin Aydemir'le konuştuk bu hafta. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.